اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما اخلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديد على التقبل الحرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي من التحيه والسلام ورحمه وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واثفر لنا وارحمنا والطوف بنا يا إلهنا كل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إله العالمين كلبنا نزعنا رئيما نوع قرآن يليمنا وليلة. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahbuz eyle. rıza şerifini tahsil istikametinde bizleri basiretle kaim ve daim eylem. Hayatımızın son an son lahzasına kadar rıza şerifini tahsilden bir an bizleri dure eylemem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şeref ile şeref yâb ve serfiraz eylem. Amin ve Hormat-ı seyyid Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta yine müminin mümince yaşamasının teminatı olan, garantisi olan müeyyidattan Allah'ın emirlerini emretme, yaşama, tebliğ etme, O'nun üzerinde durma. Allah'ın yasak ettiği münkerata karşı da göçsünü gelme, onları göğüsleme. Müslümanlığın devamı için, Müslümanca yaşamanın devamı için bunun zaruret olduğuna inanma. Hayatını buna vakfetme, bunu hayatının gayesi bilme, hususunu size şahs sadedinde. Bu vazife yapılmadığı zaman milletlerin hayatında, ümmetlerin hayatında müşahede ettiğimiz, tarih sahnesinde müşahede ettiğimiz perişaniyetleri arz etmeye çalıştığımız. Allah'ın beyanı içinde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübeyyin, müfessir, muzih beyanı içinde gördük ki, peygamberliğe ait bu vazife yapılmadığı zaman beşer rahat edememiş, huzura kavuşamamış. Uzun geçmişte, yakın geçmişte kavuşamamış beşer bir durak. Memleketler altüst olmuş. Memleketler altüst olmuş binalarıyla altüst olmuş. Memleketler istimâi yapılarıyla altüst olmuş. Memleketler iktisadi yapılarıyla altüst olmuş. Memleketler vicdaniyatlarıyla, ahlaki ve tasavvufi durumlarıyla iç alemleriyle altüst olmuş. Allah azap etmiş kendinin anlatılmadığı memleketem. Bir memleketin efradı insanı Allah'ı anlatmayı inandığı, tanıdığı, saydığı kulum dediğim Rabbim diyerek ahd Peyman'da bunlara huzuruna geldiğim, Rabbi Ecelli alayı anlatmadığı memleketi Allah harap ediyor. Çünkü öyle bir memleketin hikmeti vücudu yoktur. Çünkü kainatta dahi Allah anlatılmazsa, kainatın manası ve hikmeti vücudu yoktur. Onun içindir ki, Müslim'de geçen sahih hadiste, yeryüzünde Allah Allah diyen bulunduğu müddetçe kıyamet kopmaz deniyor. Demek ki insanlar dert ve dava edecek, soluklarıyla muttasıl fezaya doğru Allah üfleyecekler, Allah diyecekler, Allah deyip yatacaklar. Allah deyip kalkacaklar, Allah deyip iftar edecek, Allah deyip imsak edecekler. O dünya Allah'ı hoşnut etme istikametinde kurulmuş bir dünya olduğu için, o dünyanın yaşaması için teminat vardır. Ama fertleri böyle olmayan bir dünyayı Allah yaşatmayacak, kıyamet koparacak demektir. Ferden ferda kıyametler kopmuş aileten ailete kıyametler kopmuş, cemaatten cemaate kıyametler kopmuş ve topyekun milletlerin kıyameti kopacaksa şayet, yeryüzünde yüce olan Allah'ın, bizim için en mukaddes şey olan ve her tarafta şehbal açması gerekli bulunan mübarek adına karşı saygılı olmadığımız zaman kopacaktır. Size safha safha, sayfa sayfe, tarihin bize intikal ettirdiği bu kıyametlerden bahsettim. Roma'ya sizi hayalen ve fikren götürdüm. Roma'nın, muhteşem Roma'nın, disiplinin abideleştiği, ordunun muhteşemleştiği Roma'nın yıkılışının temelinde, yıkılmasında temelinde dinamit olarak hak ve hakikat karşısında sessizlik, sabit, infial vardır batılı hüküm ferma olması karşısında bunu göğüsleyecek Allah erlerinin bulunmayışı vardır. Emr-ü bil maruz ney-i anil münkerin yapılmayışı vardır. Mısır aynı şeyle dinamitlendiğine şahit oluruz. Topal Filip'in kurduğu Makedonya krallığı İskender'den sonra aynı şeylerle dinamitlendiğine şahit oluruz. Ve daha muhteşem Endülüs'ün yıkılışı, Abbas'ın yıkılışı ve Osmanlı'nın yıkılışında safha har hakkın terk edilişini, Allah'ın unutuluşunu, kelam-ı ilahiyeye bakılmayışını görürüz. Bu kelam hangi cemaat içinde dilinden anlaşılmaz bir kitap haline gelmişse, o milletin, o memleketin belası burnunun ucuna gelmiş demektir. Hâlâ Allah himaye ediyorsa sırf merhametinin, ve Hazreti Bekir'in yer yer sıkıştı ifade buyurduğu sözler içinde "Ma ahlameke ya Rabbena. Ne kadar halim ve selimsin Allah'ım. Ne kadar halim ve selimsin ki mesaj olarak gönderdiğin kitabına karşı lal kesilmiş bir cemaati hala yeryüzünde yaşatıyorsun. Bunlar için tedbir, bunlar için tedbir." Bunlar için bir tehdit, bunlar için terbiye gerek ve bunları yerin dibine batırmak gerektir. Allah çok Halim yaşatıyor. Allah çok Selim, Allah çok Rahim, Allah çok Rahman yaşatıyor. Size kendisini böyle tanıttıran Hazreti Allah'a onu tanımakla mukabele edin. Size karşı şefkatin olduğu kadar ona siz saygıyla mukabele etmeye çalışın. Allah sizi istikamette paydar eylesin. Yıkılan memleketlerden intikal ettim. Ahir zamanda derbeder olmadık şey kalmamış. Kur'an adına yıkılmadık sur kalmamış. Kur'an'ın füyüzatı adına kesilmedik nehir kesilmedik çağlayan kurumadık çağlayan kalmamıştır. Biz her şey kupkuru olduğu bir dönemde yetiştik. Hala Cenab ı Hak bizi yaşatıyor ve hala ümit verici. Faktörler ve sebepler ihsan etmek suretiyle bize can ve cesaret ihsan ediyor, can ve cesaret veriyor. Çalışmaya azmimizi kuvvetlendiriyor ve bizi teşvik ediyor. İnşallahü Teala ileride huzurun, sulhun ve sükunun dünyasını kurmaya muvaffak edecek inanmış bu cemaatin. Beş defa gelen artık iki büklüm cemaatı dilgir, dağidar ve nevmit etmeyecektir. Muhterem Müslümanlar, bu mevzu bugün bir diğer hususa bağlayacağım aynı mevzu içinde. Mümin, hak ve hakikata tercüman olurken Evvela onu yaşaması lazım, hususuna intikal ederken bu iki mevzu birbirine bağlamak istiyorum. Bunu da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nur efşan, yümünlü ve bereketli bir sözüyle yapmak istiyorum. Ebu Yala ve i̇bn Ebu Dünya'nın rivayet ettikleri vasat derecedeki bir hadisi şerifte şöyle buyururlar. وَكَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا تَغَنِّسَا وَفَسَقَ الشَّبَهْفْ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَةِ ''Ve bunun karşısında sizin cihade terk etmeniz nasıl olur bu hal?'' diyor. قَالُوا وَاِنَّ ذَٰلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ''Bunlar olacak mı ya Resulallah?'' diyor. Sahabi istirab ediyor. Çünkü müminin bulunduğu bir dünyada bunlar olmaz. Müminin bulunduğu bir dünyada, kadının sokakta sereserpe durumu bahis mevzu değildir. Kadının gençlik için bir olta olması ve onun füskü fucura girmesi bahis mevzu değildir. Ve kaza müminin olduğu bir dünyada emr-ü bil mağruf ne-i an terk edilmesi bahis mevzu değildir. Cihadın terk edilmesi bahis mevzu değildir, onun için sahabi istihrab içinde soruyor. Ve وَاِنَّ ذَٰلِكَ لَكَائِنُونَ يَا رَسُولَ Rasulallah. Bu olacak mı ya Resulallah? قَالُوا وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ وَاَشْهَدَّ مِنْهُ سَيَكُونَ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki daha şiddetlisi olacak. Sahabi soruyor. وَاَاَشْهَدَّ مِنْهُ سَيَكُونَ يَا رَسُولَ Rasulallah Ondan daha şiddetli ne olacak? Allah Resulü devam Allah Resulü devam ediyor. ''Şeyfe entüm idâ reytumul münkere vel mârufen ''Siz bütün kötülükleri, iyilikleri, kötülük gördüğünüz zaman ne olacak sizin haliniz bir bilseniz. Zinanın tervic edildiği, teşvik edildiğim, şehir içi, şehir dışı eşkıyalının destek gördüğüm, devlete kasıtların iltifat gördüğüm, iman ve Kur'an'ın saklandığım müminin takibe tabi tutulduğum, çirkinin güzel güzelin çirkin gösterildiğim, bütün münkeratın kanunlarla başlarına boyunlarına birer yapta takılmak suretiyle ebedi beraata mazgar olduğum, bunun yanında bütün maruf olan ilahi emirlerin yasak varıpmış gibi gizli gizli yapıldığı günler gelecek nasıl olacak o zaman haliniz? قَالُوا وَاِنَّ ذَٰلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللّٰهُ Bu da mı olacak diyor. Zahabi bağını, dizinin bağı çözülmüş gibi. Allah Resulü, قَالُوا وَالَّذِي نَفْتِ بِيَدِهِ وَاَشْدَّ مِنْهُ سَيَكُونَ Ondan daha büyüğü olacak. Ondan daha büyüğü olacak. وَمَا شَدَّ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ Daha büyüğü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. تَيْفَ <gülüyor> اَنْتُمْ اِذَا لَمْ bil بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْ عَنِ Bütün münkeratı gördüğünüz zaman dilinizi tutup onun karşısında bir söz söylemediğiniz zaman ne hale maruz kalacaksınız ahbi bilseniz. Münkerat karşısında dilsiz şeytan haline geleceksiniz ahbi bilseniz. O zaman ne olacak haliniz bir bilseniz diyoruz. Kadu ve innadalik elakainun yarasur Allah soruyor Bu da olacak mı? Kavvaldi nefsi biyadi ve aşedemin huseyakun. Ondan daha kötüsü olacak Allah resulü buyuruyoruz. Ve ma aşedemin hu yarasur <gülüyor> Allah <gülüyor> ondan daha kötüsü nedir diye Sahabi soruyor. Allah resulü devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Keifentüm ida amartum bil munkar <gülüyor> ve nahiyyetuman ilma'ruv. Nasıl olacak haliniz siz bizzat münkeratı emredip maruh-ü nehyettiğiniz zaman, çocuğunuzu namazdan alıkoyduğunuz zaman, namazdan alıkoyacağınız yola ittiğiniz zaman, başıboş bıraktığınız zaman, fiili kavli hali münkeratın evinizin içine girmesine teşvikçi olduğunuz zaman nasıl olacak haliniz sizin? ve neslinize marufu unutturduğunuz zaman, onlara ilim irfan verdiğiniz yerlerde Allah'ın adından tahsis bahsetmediğiniz zaman, Peygamberi kafadan sildiğiniz zaman, Kur'an'ın lafzını ve manasını bir nesle unutturduğunuz zaman, kıl olacak sizin haliniz, diyor Allah Resulü. قَالُوا <gülüyor> وَاِنَّ ذَٰلِكْ لَكَائِنُوا يَا رَسُولَ Gayib bin gözde bir milletin seren Camesinde ve tariçeği hayatında cereyan eden şeylere teker teker parmak basan Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem, husus ile üç asrın uyuşuk insanlarının, ölü ruhlarının, hakikate sahip çıkmayan nevmit insanlarının başına gelecek bela ve musibetleri sırayla sahneye sürüyor. Kâlû <Gülüş> ve innâ zâlike lekaynun yâ Rasûlallâh bu da mı olacak? Kâl tavellâzi nefsi biyadi ve minhu Ondan daha şiddetli söz olacak Allah'a kasem ederim diyor. Kâlû ve innâ zâlike o da olacak mı? Kâl yekûlullâhü teâlâ haleftüm. Lütîhann lehum fitneten yesîrul halîm fihâ Allah kasem ederek anlatıyor, yemin ettim ben Zat-ı diyor. Bu saydığım şeylerin içinde çereyan ettiği bir milletin içine çağlayanları bağlar gibi fitneleri bağlayacağım. Allah kasemle anlatıyor, fitneleri bağlayacağım. İşlerinde Halim ve Selim aklı başında olanlar şaşkına dönecekler fakat o iş devam edecek. Meselenin dehşeti esnetiyor herhalde seni de. Mükellef bir cemaat. Allah ve Resulullah karşısında mükellef bir cemaat. İliklerine kadar tir tir titremeli, Allah'ın kendisinden istediği şey idrak etmelidir. Üç asırdan beri terakümede gelen bela ve veba var bizim üzerimizde. Kandıran olmuş bir yarayı taşıyoruz kalbi nukte-i hayatiyesinden. Ciğerimizin en hassas noktasında, merkezi sinir sisteminden onulmaz yaraları taşıyoruz. Bunu üzerimizden atmamız lazım. Belki ara sıra camiye gelmemiz bu mevzuda bizim için teselli oldum. Zavallı bir kısım garibanın hacca gitmesi kendileri için teselli oldum. Sadece kendisinin eğilip kalkıp namaz kılması kendisi için teselli oldum. Fakat bu din kimindi? Bu kitap kimindi? Buna kim sahip çıkacaktı? Avrupa'dan ruhban mı ithal edecektik, ham mı ithal edecektik de buna sahip çıksın? Kendi kitabını anlattım. Bunu düşünmüyordu insanımız. Düşünmüyor hala pek çok insanımız. Düşünenlerden inşallah ders alsın, düşünsün bütün insanımız. Bu vazife-i kutsiye ilahiye yapılacak. Her mükellef bütün mevcudiyetiyle bu işe teveccüh edecek. Görüyorsunuz bir milletin ayakta durmasının teminatı, garantisi bu vazifenin yapılması. Ferdin Allah indindeki mümin olmasının teminatı yine bu vazifenin yapılması. Memleketlerin harap olmadan devam etmesinin teminatı yine bu vazifenin yapılmasın. Onun için biz buna müeyyide diyoruz. Her meselemize destek olan, payanda olan, her meselemizi omuzuna alan, her meselemizi onur ve gurur kazandıran, her meselemizi bayrak halinde şehbalaştıran meselem, hak ve hakikate tercüman olmam, senalıklar karşısında dilsiz şeytan gibi susmamam, Mahaliki ve ölüm istihkar etmem. Sa anlayışı içinde coşma ve bu meseleyi hayatın gayesi bilme. Çok tekrar ettiğim bir sözü bir daha tekrar edeceğim. Onun dakikaları, saniyeleri, vaşireleri içinden Rabbimi anla temadem ona tercüman ol olamadım hayatın saniyesine ne lanet, dakikası ne lanet, de lanet yaşanan öyle milletçe hayata da lanet, öyle Allah'ın anlatılmadığı bütün bir hayata lanet. Allah kendisini anlatalım diye bizi yarattı. Her girizgah ve her köçe başını değerlendirelim diye yarattı. Bizi tavzif buyurup koyduğu her vazife başında, kendisini anlatan bir dil haline gelelim diye bizi yarattı. Maksat ilahi bu idi maksad ilahi istikametindeki hareket ve davranışlar dünyaya uzun ömürlü ve saadetli bir hayat kazandıracaktır. Aksine derbederlikler ve kıyametler birbirini takip edecektir. Ben günün meselelerine intikal etmeyi sevmem. Meselen bir muallim gibi anlatmayı düşündüğüm meseleyi cemaate intikal ettirmem. Ama bugün, dün Kabe'yi bastılar, öbür gün Ravza-i Tahire'yi basacaklar, bir başka gün sizin mescitlerinizi basacaklar. Benim bu mevzuda ilave edeceğim hiçbir söz yok. 15 sene evvel Kestane pazarında Mescid-i Aksa'nın işgal edilmesi karşısında heyecanlanmış ve ayaklarımın çözülmüştü. Elimdeki mikrofonu atarak bir gün Beytullah bastı derlerse şaşmayacağım demiştim. Alın bandı dinleyin, ilave edecek şeyim yok. Nereden çıkarıyorsun? Bu derbeder cemaatten çıkar bunlar. Kendi meselelerine sahip çıkmayan cemaatten çıkar. Onu çıkarmak kolaydır, cemaatin kendi kendine gelmesi mühim. Cemaat meselelerine sahip çıkacak. Din benim meselemdir, canım kadar aziz. Korunması gereken beş esatı bize anlatanlar dini başa koyuyorlar. Irzını, namusunu, canını, malını koruyacaksın ama başta dinini koruyacaksın. Dinini korumayan insanın diğer dördünü koruması mümkün değildir. Korudun mu sen bana cevap verme, cevabını Allah'a vereceksin. Cevabını Allah'a vereceksin. Ben de bunların hesabını Allah'a vereceğim. Mümin vazifesini müdrik olacak, kendisine terettüp eden şeyi yaşayacak, Ağlaması gereken günde ağlayacak, sızlaması gereken günde sızlayacak. Ve fakat Allah ona mezellet vermeyecek, aziz kılacak. Aziz Müslüman, emru bil maruf, rehyanil münker deyin. İsterseniz siz bu meseleye hak karşısında coşkunluk ve heyecan deyin. İsterseniz münkerat karşısında dilsiz şeytan olmama keyfiyetiyle görünme deyin. Ne derseniz deyin. Müehidediyele aldım bu mesele yapılacak ve ben bu derslerden sonra bu meselede teknik olarak gerekli olan şeylere intikal edeceğim. İnanan insan öyle bu vazifeyi yapacak. İnanan insan dinine sahip çıkacak. Mefum-u muhalif gerçekten inanmayanlar dinin yıkılışı ve yokuluşu karşısında en azından bağlarına ve bahçelerini ihtimam gösterdikleri kadar ihtimam göstermiyorlarsa, dinden nasipleri o kadar, Allah'la alakaları da o kadardır. İsterlerse mescitten çıkmasınlar. Din karşısında bu hassasiyet ve titizliği duymayan kimseler, Bağ ve bahçeleri karşısında duydukları kadar duymuyorlarsa dille alakaları o kadardır sözünü tekrar etmiş oluyorum. Bu vazife bir iman mevzudur. İnanan insanlar dün de vardı, bugün de vardır, yarında çok olacak inşallah. Senelerden beri pek çok kimseler bu meselenin maşeri-i mahket bulmasının sancısını çekiyorlardı. İçtimai hayatın belli bir kesiminde bir asırdan beri belli bir grup, zindan zindan dolaştırılıyor, mahkemelerde selseri muamelesi görüyor, divan-ı arklarda cani muamelesine tabi tutuluyordu. Tekyesiyle, zaviyesiyle, medresesiyle hayatın bir başka kesimin, bu olup biten şeyler karşısında mezar taşı sükuttuğu içindem sessiz infiallerle sadece bunu seyrediyordum. Olan şeyler papaza ama yapılıyormuş gibi seyrediyordum. Ben sizin yakınınızdakinden misal vermeyeceğim. Meseleyi mutlak ifade ediyorum ta mesele objektif olmasını muhafaza etsin ve korusun. İçtimai hayatın belli bir kesiminde dine sahip çıkan cemaat vardı. Bunların çocukla çocukları 25 tane ağlayıp durmuştum. Gidip de geri gelmeyenler vardı. Karakolda ölüp kalanlar vardı. Jandarma dipciğiyle kafası ezilenler vardı. Hapishanelerde çürüyüp verem olanlar vardı. Bir araya gelip arkadaşlarına, mümin kardeşlerine kitap okuttuğumdan dolayı oluyordum. Mısır'dan Endonezya'ya kadar, Mağrib'den Cava'ya, Malezya'ya kadar aynı mazalim 20. asrın musallat kefere ve tarafından yapılıyordu. Bütün Müslümanlara yapılıyordu. Ve hayatın diker bir kesimi, samit infiali içinde sadece seyirciydim. Sadece bakıyordu bütün bu meselelere, kendisine düşen vazifeyi bilmiyordun. Allah'a hamd ederiz, 5-10 sene var ki, 10-15 on, on sene var ki günümüzün insanı yavaş yavaş bu meselelere eğilmeye durdum. Yeniden bir gençlik yetişmeye başladım. Bu bir yönüyle sevindirici ve ümit vericidir. Artık alem İslam'ın kaderiyle yakından alakadardır bu. Bu artık bir batı hayranı değildir, batı sarhoşu değildir. Bu bir Amerika hayranı değildir. Bu bir Rusya hayranı değildir, yetişen böyle bir nesil vardır. Madisine ve köküne bağlı alabildiğine şahsiyetli, alabildiğine onurlu, alabildiğine gururlu olma yolundadır inşallah. Sadece tek endişem var, kefere ve fecerenin içimizde zuhur eden böyle bir alternatifi e, kendi hesaplarına değerlendirip bizi ezmeleri keyfiyetidir, Allah'a sığınırım. Tahrik edip üç beş tane sergerdanım, sokağa salmaları ve hadise çıkarmaları, çeşitli entelijen servisleriyle içimizde hadise çıkarmaları ve sonra şu ana kadar olan bütün yumurtaları kırmalarım civcivleri öldürmeleri, bütün çemen zarı ve yeşillikler çiğnemesi endişesi, lahzayı vahide kalbimden atabileceğim bir husus değildir. Allah neslimizi ve milletimizi korusun. Çilesiz ve bir kısım mevzuhur toplulukların, bu meselede basiretsizce hareket yapmaları kuvvetle muhtemeldir. Allah basiret ve idrak ihsan eylesin. Doğru yolun doğru yolcuların Allah, Resûl-ü Ekrem'in istikametinde doğruyu göstersin. Bu beklenen bir şeydi, maşeri vicdanın uyanmasın. Ve sonra çilekeş bir neslin meydana gelmesin. Dalalat ve küfür karşısında, adeta sabahtan akşama kadar kasıklarını tutup sancılanan bir adam gibi sancı çekmesin. Yer yer kafasına yumruk atması ve göğsünü tokatlamasın. Sancı çeken insan beklenen bu idi. Bu geliyor gibi bize, öyle gelir. Mahşeri vicdanda mesele maket buluyor, inanıyoruz buna. Bu bir ilim ve irfanla yapılacak mevzunun sonunda intikal ettireceğim bunu. İlmin yapılan bu vazifenin yapılması da yapılmasında oynayacağı rol, onun üzerinde derin duracak arz etmeye çalışacağım. Bunun ötesinde bu vazife yapılırken, Yapan herkesin yapmadan evvel kendinin yaşaması mevzu var. Ve işte bu deste onu size intikal ettirmeye çalışacağım. Bu kutsi vazife yapılıyor. Bizim gibi yakarlar da bunu yapıyor. Resmi ücret mukabili cami, kürsü ve minberlerinden akılları maaşın hakkı olarak bunları size anlatanlar var. Fakat ben bu vazifelerin vazif olduğuna kani değilim. Sizin içinizden çıkacak, hiçbir yere bağlı olmayacak, doğrudan doğruya Allah'a bağlılığın ifadesi olarak neşrihak hak yapacak, her türlü bürokratik kayıptan azade, masul ve mahfuz bir topluluk, bu işin altına girdiği zaman ben bu vazifenin yapıldığına inanacağım. Üniversitedeki asistan anlatacak bunu, oradaki basiretli ve bahtiyar hoca anlatacak bunu, Lisedeki talihli hoca anlatacak bunu. Kahvede oturmayı değerlendiren basiretli mümin anlatacak bunu. Kahvede, ocakta, bucakta, her yerde anlatılacak. Ve biz o zaman anlayacağız ki bu maşeri vicdana mal olmuş. Hüsnü kabul görmüş, bu vazife oturmuş, yürüyor artık yürüyecek kimse bunu önleyemez. O zaman anlayacağız bunun. İnanmış insanlar anlatacaklar. İnandığını yapan ve yaşayan kimseler anlatacaklardır. Zira insan inanmadan anlattığı zaman tesir etmesi mümkün değildir. Başkalarının onu samimi görmesi yine mümkün değildir. Aynı zamanda o işin devamlı ve bereketli olması yine mümkün değildir. İnanmadan ve yapmadan anlattığı şeyi anlatmakla münafık bir arasına girdiğine gelince o muhakkak ve mukadderdir. Aynı zamanda bir Yahudi ve nifak sıfatıdır bu. Ali, mümin anlatacağı şeyleri yaşayacak. Din ve onun kazaya kalmış tabağlamaz olmayacak, olmuşsa iki kat kılacak ve illiyecek, ıstırap çekecek. Gece tahakkütü olacak onun. İffetli ve namuslu olacak. İrşat ve tebliğin dışında çirke bakan sokaklarda dolaşmayacak. İrşat ve tebliğ maksadına matuç kişi yere girecek, dolaştığı yerde dolaşacak. Anlatacak ve fakat anlatmadan evvel anlatacağı şeyleri yaşayacak. Nebiler yaşadıkları şeyi anlattılar. Sıddıklar yaşadıkları şeyleri anlattılar. Evliya yaşadığı şeyi anlattı müceddit ve müçtehit yaşadığı şeyi anlattı, münafıka gelince Kur'an'ın tabiriyle yaşamadı, anlattım. İçinizde nifak sıfatına duçar olmayı düşünen, o girdaba girmeyi düşünen ehli iman, ehli vicdan bir insan bilmiyorum. Öyleyse anlatacağımız şeylerin evvela bizde hayat haline gelmesin, pratiğin kalıplarına dökülmesin. Bizde çok iyi makez bulması lazımdır ki Hüsnü kabul görsün. Seyyidina Hazreti Mesih'e Allah'ın tehditkar şu ifadesi vardır. Ya İsa iznefseke fe initteazte ve illa faizinnâs ve illa festahyi minnî. Bir başka rivayette Ya İsa iznefseke fe initteazet bihi faizinnâs ve illa festahyi minnî. Ya İsa evvela nefsine nasihat et. Başkalarına anlatmak istediğin şeyleri nefsine anlat. Nefsin onları kabulleniyor, yapıyor ve yaşıyorsa halka anlat. Yoksa benden utan, yaysa yapmadığın şeyi anlatma diyor. Başta okuduğum ayeti celile kerime buna parmak basıyor. Etamurunennase bilbirri ve kensun anfusakum ve Akıl erdiremiyor musunuz? Kafanızı çalıştıramıyor musunuz Kitabullah'ı okuduğunu zaldım. Halka iyilikle emrediyorsunuz, kendiniz kötülük yapıyorsunuz. Halka telkin veriyorsunuz, kendiniz dalalet içinde bocalıyorsunuz. Halka küfür ve dalalet sanatı diyorsunuz, siz yolunda yürüyorsunuz. Kur'an'ın Yahudi için doğrudan doğruya ve ümmeti Muhammed için dolaylı tehdit olarak irat buyurduğu bir ifadedir. Cenab-ı Hak bu tehditten bizi muhafaza buyursun. Bu tokatın mahkemeyi i kübrada suratımıza inmeden bizi korusun muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, Yahudi ve münafık sıfatıdır dedim. Söylediği halde yapmama Yahudi ve münafık sıfatıdır. Biz yıkıldığımız zaman bu sıfatla muttasif ve mevsuf pek çok kimseler vardır. İslam'ın fikriyatını yapan, onu anlatan, hatta akademik seviyede anlatan ve akademik mecmualarda ona yüzüde yazılar yazan profesörler vardı. Fakat bunların halleri yoktu. Bunların davranışları müstakim değildi. Onun için küçük bir samyeli karşısında bunlar bütün değer hükümlerini kaybettim. Alt üst oldular, ters yüz oldular. Hepsi irtidad etti veya pek çoğu irtidad etti anlatacağını yaşayacaksın. Yaşamadığını anlatırken Allah'tan utanacaksın. Lafazanlığı bırakacaksın. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi sadece diyalektik olarak ele alanlar hakkında şu ürpertici ve korkutucu beyanda bulunuyor. bu مَا bu hala اُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمٌ Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey benim her münafık ki o alabildiğine lafazandır buyuruyorum. Gazete sütunlarında bul bul lafatar, atar. Dinden, şeriattan, imandan da Kur'an'dan bahseder. Halbuki nide namazlardır ki kaçırmaktadır. Davamlı bilemez ki dinin şahsın ve ailenin hayatına ait %95 meselesi varsa idareye müteallik sadece 5 mesele vardır. O beş meseleye gafilane gönlünü kaptırıp, yüzde dokuz, doksan beş meseleyi heder eden ve terk eden insan, dalalet ve küfür yoluna girmiş demektir. Binaenaleyh dini isterken, dinin arkasından koşarken, onu reklam muafişe ederken dahi dalalete girme vardır. Ürperin korkun, lafadan münafık olmadan Allah'a sığının, lafadan münafık olmadan nefsin de Allah'a sığınsın. Ben öteden beri zaten kendimi onlar içinde olma endişesini taşıyan bir insan olarak kabul ediyorum. Sizin hakkınızda Allah'a tığınırım. Allah sizi benim düştüğüm şukura düşmekten muhafaza buyursun. Hareket ve davranışları daha nurlu olsun. Hareket ve davranışlarınız daha nurlu olsun. Dış görünüşünüz isterse mukadzi bulunsun. Münafıkı anlatırken Kur'an-ı Kerim yine şöyle ferman ediyor. وَإِذَا رَئِيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ Sen onları gördüğün zaman boyları, bostları edaları, endamları, reverentları, konuşmaları, gerdan vurmaları. Senin dikkatini çeker ve kendilerini sana beğendirirler diyor. وَإِذَا رَئِيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُمْ Ve وَاِنْ يَقُولُ تَتْمَعَ لِقَوْلِهِمْ Bir laf ederlerse sen laflarına da dikkat kesilirsin çünkü lafı tumturaklı ederler. Edebiyat yaparlar. Fesahat ve belahat bir hemdeh kimselerdir. <gülüyor> Kitlaları arkalarından sürükler götürürler. Lafları da öyle muhteşemdir. annahum خُشُبُمْ مُسَنَّدًا Kerem gibi insanlardır. Veyahut yemen kumaşı kendilerine takılmış ağaç gibi insanlardır. يَحْزَبُونَ كُلَّ hatin عَلَيْهِمْ Her haykırışı aleyhlerinde zannederler. Humul <gülüyor> adu. Onlar düşmandır. Kime diyor düşman? Din ve diyanet adına laf edip yaşamayanlara düşman diyor. هُمُ الْعَدُوُ فَحْفَرْهُمْ Sen de takın onlardan. Allah onların belasını versin. Nasıl da doğrudan yüz çeviriyorlar. Hak içinde batılı yaşıyorlar. Sağda terslikler ediyorlar. Hak huzurunda şeytana yaraşır işler yapıyorlar. Allah kahretsin. Anlıyor musunuz? Münafıkın sıfatı olarak meseleyi Kur'an-ı Muciz Zülbeyen ele alıyor. Titreyecek ve ürperecek. Masallarla nasın sıkı sarılacak ve ancak yaşadığın şeyi anlatacaksın. Haya ederim size gecesinde teheccüd kılmadığım teheccüdden bahsetmeyen. etmeyen. Kaçırmıştan bir namazım var soğu içinde. Dilimi tutarım o ay namaz demem ben. Rabbimden haya ederim nasıl namaz edin namazını kaçırdın. Ben münafık derse bana ne derim? Mümin basiretli olacak. Ve bilecek ki ferden bir iş yapsadan, aileten bir iş yapsadan, Rabbisini hoşnut etmek için yapıyor. Onu hoşnut edemedikten sonra yıldızlara devlet kursa dahi faydası var. Deyeceksin dediğini yaşayacaksın, mümince davranacaksın ta Allah tesirini halk eylesin. Tesiri yaratacak Allah'tır. Innaka la tahdi mana ahbabta walakin Allah yahdi Sen ettiklerin hidayet edemez. Hidayet edemedin. Allah kimi dilerse onu doğru yola sevk eder. Öyleyse atıl mesele sultana müracaat etmek. Atıl mesele sultana dehalet etmek. Zimam dara müracaat etmek. Her şeyin kilit divan elinde ve nezd bulunan Allah'a müracaat etmek her şeyi Allah halledecektir. Celle Celaluhu. Keza yaşadığını anlattığın takdirde etraf senin samimiyetine inanacaktır. Son zavallı entelijansiyamız din ve ziyanet ait meseleleri anlatırken bir hatırdan derim. Dini yaşamadıkları için millet niyetleri hakkında şüpheye düştün. Muhammed Abduh gibi muhteşem bir dima arkasında cemaat bulamadı. Zira onun bu mevzuda samimiyetinden halk haklı olarak şüphe ediyordu. Reşit Rıza muhteşem ifadeleriyle kitleleri sürükleyip götüremedi. Zira halk samimiyetinden şüphe ediyordu. Devrimizde ve devrimize tekadüm eden yıllarda daha bir sürü modernist vardı. Batıya yeşil ışık yakan, batı hayranı. Batı şarabıyla mahmur ve sarhoş, akı kara karayı ak gören kimseler vardı. Radyo televizyonlarla hak bayanlar beyanlarda bulundular. Maşeri vicdanla market bulmadı, zira millet onların samimiyetleri mevzuunda şüphe ve tereddüt içindedir. Acaba bunlar mümin mi münafık mı endişesi vardır? Belli fikir ve zihniyetlere, belli işlara, belli sistemlere angajı olmuş, onlara hoş görünen, onlar tarafından alkışlanan, onlar tarafından hüsru kabul gören bir kısım münafıkın grubu vardır ki, halk bunların imanı mevzuunda tereddüstedir ve bunları dinlememe kararındadır. Mürşid, halk içinde samimiyet gamz bir davranış ve bir tavır içinde meselelerini ele alıp anlatacaktır. Bu onun doğruluğunun tek terminatı olacaktır. Hazreti Şuaybi Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim şöyle konuş konuşturur. Ve ma uridu ila ma an in uridu illa ma illa aleyhi ve Ben sizi nehyettiğim şeye dönmeyi murad etmiyorum. Size doğruyu gösterip de fenalığı yaşamak istemiyorum. Sizi fenalıktan koyup da kendim ondan istifade istemediği düşünmüyorum. Faiz yasaktır deyip de onu yemek istemiyorum. Rüşveti el koyup da azin el siz fakat ben ondan istifade etmeyi düşünmüyorum. Ben sadece ıslah düşünüyorum. Ben toplum içinde sus düşünüyorum. Ben bir ara bulucu olarak geldim diyor. Nebi bunu doğruluğunun tek teminatı olarak cemaate söylüyor. Her nebi, Nebi'nin kendi cemaati içinden doğruluğunun tek teminatı da bu teminatla Irşat vazifesini tekaffül eden meslimizi Allah faydar eylesin. <Gülüyor> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, başkalarına emrettiği şeyleri evvelen ve bizzat kendisi yaşıyor, ben birkaç katının iliklerine kadar yaşıyordum. Rasûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verilmiştir Allah tarafından, çok yüce bir payedir. Peygamberlikle hiçbir şey ölçülemez. Ona lübüvvet verilmiştir, onunla bir şey ölçülemez. Fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrı bir yönü vardır. Allah'ın emirleri karşısında onu kavrama ve yaşamam. Eski ifademizle ubudiyet dediğimiz keyfiyet, kulluk, kulluk yönü vardır ki o oh, Allah Resulü'nü evki kemal insaniyete çıkarmış. Nübüvvetin de önünde, Risaletin de önünde muallâ bir mevki kazanmıştır. وَابُدْ رَبَّكَ حَتَّىٓي اَسْيَكَ الْيَق۪ينَ dedi Kur'an'unan. Yakin salahatın olacağına kadar zinhara kulluktan bir lahta geriye durma dediğimiz. Resul ü Ekrem kulluktan bir lahta geriye durmadım. Bunun binlerce misalini başka bahislerde size arz etmiştim. Efendimiz nasıl üstü kabul görüyordu? Ağzından çıkan sözler nasıl? Emniyet buluyordu, üstü kabul görüyordu, onu davranışlarında araştıracağız. Zira o emin bir insandı. Dediğini yaşıyordum ve yaşadığını sadece söylüyordum. İçi dışından parlaktı. Geceati gündüzünden daha aydın idi resul ekranı. Ekrem'in. Hazreti Ayşe buyuruyor ki: "Benim nöbetimdi gece yanında yatıyordu. Kadınları da o kadar güzel idare ediyordu ki, hanımının yanından kalkarken onun gönlünü soruyordu, hoşnut ediyordum. Ya Ayşe müsaade eder misin? Biraz Rabbime ibadet edeyim." Ben dedim: haşa ya Resulallah!" Seni yanımda görmeyi çok arzu ederim. Atmosferin içinde bulunmayı çok arzu ederim. Fakat Rabbinle arana girmek istemem." Ve sonra kalktı başını yere koydu. Dakikalar geçiyor, zaman saate doğru tırmanıyordu. Ağlayan bir gönül vardı ıstırap içinden. Gözyaşları, seccadesini ıslatıyordum. O Allah'a tadarru ve niyaz içindeydim. Hayatının son demlerine yaklaşmıştım başlattığı ibadetler vardı, onları devam ettirmek istiyordum. Halbuki hem yaşlılığı hem 60 yaşına kadar çektiği ıstıraplar, hem başında olan bir sürü zevcelerin hem torunları ve çocukları hem ümmetin derdi, hem yaşlılığın verdiği biraz telahumdan ötürü zor oturup kalkıyordum. Ayağa kalkıyordu. 30 ayat, 40 ayatta ayakta okuyordu. Sonra bir gidiyordu diyoruz. O kadar hadis bunu anlatıyor ki mesela mütevatirdir. Yerinden kalkamayacak hale gelinceye kadar, farzların dışında adet buyurdukları nafil namazları dahi terk etmiyor. Rabbisine kulluk içinden. O cihat yapmıyor muydum? O müslümanla anlatmıyor muydum? Cihalla oynuyordu. İrşat ve mükemmel şekilde yapıyordu. Fakat kulluğunda kusur etmiyordu. Ziratı esir Allah, o Allah'la münasebetini kavî tutmaya çalışıyordu. Hayatının son lahtasım. Saatin zinciri bitmiş artık hayat taktik etmeyi bırakmaya başlamıştım. O ufuleden bir güneş gibi gruba doğru süratle akıyordum. Seyyidettin Hazreti Ayşe'nin yanında, belki başı onun düzünde, belki de göksünden. Nazarları meleği alaya dikilmiş son dakikalarını yaşıyor. Baygınlık kendisine gelince başına bir kovası döküyorlar. Şiddetli baş ağrısından gözlerini açacak hali yoktur. Gözlerini açar açmaz bir tek kelime söyleyecek. Namaz diyor. Namazı kıldılar mı namaza gideyim ve yine baygınlık geliyor. Yine su döküyorlar, yine gözlerim açıyor. Yine namaz diyor. Ya Resulallah cemaat saflar sizi intizar ediyor, namaz diyor. وَابُدْ رَبَّكَ حَتَّى اَتِيَكَ الْيَقِينَ Sana yakın gelip çatacağı ana kadar Rabbine kulluk yapacaksın. Her vazifenin yanında bunu aksatmayacaksın, bu senin. Halk içinde sözlerinin maket bulması için en büyük teminatındır. Bunu kaybettiğin zaman emniyetini yitirir ve üstü kabul görmezsin. Kendinden sonrakiler de böyle yaptılar. O en büyük kadın, kadınların en büyüklerinden birisi Seyyid Etin Hazreti Ayşen. 9-10 yaşında Peygamber hanesine giriyor. Dirdiyâü daima adeta nâbinin ifadesiyle değildir hale çıkmış cami i vaza-güruh-i encümen-ur tefsir eder mehtab. Ayın etrafındaki haleye tah kurmuş güce bir kadındır. Yeri yerde değil, menzili semadadır onun. Peygamberden peygamberlikten başka bir şey görmemiş. Günahın adını duymamış. Kendisine eteklerine bir leke bulaşmamış. Melekler onun temizliğine gıpta ederlerdi. Huzur risale Tenahide oturuyor. Bir daml gözleri dolu tanesi gibi yaş dökmeye başlıyor. Ya, Ayşe diyor. Ya Resulallah ahiretin azabını hatırlatın. Hal <gülüyor> tezkurun ehlekum. Ehl hatırlar mısınız orada? Benim bir devcan var daha hatırlar mısınız orada? Üç yerde hatırlayamam ya Ayşe başının çaresine bak. Daktarların uçtuğu yerde hatırlayamam ya Ayşe mizanda atırlayamam ya Aişe, sıratta atırlayamam ya Aişe, başının çaresine bak. Onlar böyle devraldılar, böyle devraldığıyla sonuna kadar sadakatla götürmeye çalıştılar. O büyük kadın neden korkuyor ve neden endişe ediyordum? Ve bu endişelerinin yanında vazife yapmıyor muydum? Tabiinin en büyük imamları fıkı, kelam ondan öğrendiler. Hadisi tefsir o büyük adından öğrendiler. İrşad ve tebliğ ne demek olduğunu ondan öğrendiler. Bin mücahit kadar vazife yapan o büyük mücahide. İbadet-i tahta kusur yapmadım. Rabbisine karşı münasebetini sersercek bir iş, bir davranışta bulunmadım. Sonuna kadar kadar katla yaşadım. Ve işte Seyyidina Hazreti Ömer, nasıl ders alıyorlar? İran'ı dize getiriyor becerikli, satanileri dize getiriyor dirayet ve kiyasetlim. devlet işlerini idare etmeyi biliyor, entelektüel yücelerimiz gibi bir yerde oturup lafazanlık yapmıyor, iş yapıyor. resul bıraktığı bir mirası bine yükseltiyor Allah'ın tevfik ile. Cihan hakimiyetine giden yolları açıyor. Ve kendinden sonra Bizansırları Müslüman Mücahitler geliyorlar. Ömer'in ve Ebu Bekir'in kurduğu temeller üzerinde oluyor. Sinasından hançeri yemiş. O yaşadığı süre zarfında, o saatler içinde yer yer ezan okunuyor. Medine'nin kubbesi üzerine çıkıyor, bir müezzin ezan okuyor. Her ezan sesini duydukça belini doğru tanıyacak Ömer. <gülüyor> namaz diyor, namaz diyor. Sen namaz kılamazsın diyorlar, o namaz diyor. Namaz diye diye ruhunu Allah'a teslim ediyor. İşte büyüklüğün yanından, mücahede ve mücadelenin yanından, gece ibadetlerine kadar hiçbir şeyden feda etmemenin ifadesi ve timsalin. Günümüzün mücahidinin böyle olması gerekmektedir. Lafazan mücahid değil yatıp kalktıkları yerlerde sadece meselelerin hesap planıyla meşgul olan, Diyalektik yapan, hadisin tehditli ifadesiyle ifade edildiği gibi kullu münafıkın alimun lisan olan kimselerin mücahadesi değil, bize saf ruh, temiz tohumlar gerektir, yüzde yüz Müslüman gerektir, gecesi gündüzü kadar aydın ve gündüzü cennet baharları kadar aydın insan gerektir. Sa belimiz, bükülmüş belimiz o zaman doğrusun. Allah eğri belimizi, bükülmüş belimizi doğrultacak. Bu müstakim nesli ihsan etme amarelerini bizlere ihsan ettiği gibi ihsan etsin. Bizi güldürsün inşallah ta'lâ. Onlar böyle yapacaklardı. Onlar büyük davanın havarileriydi zaten başka türlü yapamazlardı yapmaları gereken şeyi yapıyorlar dedim. Nebiler-i Nebi-si Müslimin rivayet ettiği bir hadisi i şerifte İbn Mesud naklî bir hadisi şerifte şöyle buyurur. "Mamin min nebiyyin illâ fî um ummetihi lehû havârîyün ve ansâr. Ya'huzûne bi ve yektedûne bi emrî. Femmâ taklufu Yaquluna ma la ya'maluna wa ya'maluna ma la yu'marun. Kemen cahadehum mu'min, wa man cahadehum bi mu'min, mu'min. Sallallahu ve sellem. Her Peygamberden sonra havari ve ansar vardır. Her peygamber büyük peygamberlik davasını perçinledikten sonra, o büyük davayı her şey çıkaracak kandil gibi atacak kâmet-i vardır. Her türlü malik ihlâm edecek, ölecek fakat islam'a toz kondurmayacak hadâiler ve hasbiler vardır. Onlar peygamberlik vazifesini yaparlar. Hz. İsa'dan sonra Havari, Hz. Musa'dan sonra Hz. Yûşe, Hz. Muhammed'den sonra da nurlu alabildiğine kalabalık bir cemaat. Allah Resulü'nün havarisi var ansarı. Ondan sonra ise tam ters bir cemaat, mezhebi gayri sahih bir cemaat. Bozuk fikirlerin devrid ettiği, bozuk fikirlerin esir ve zebunu bir cemaat zuhur ederdi Bunlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Emredilmedikleri şeyleri yaparlar, yapmadıkları şeyleri söylerler, yapmadan söz söylerler, emredilmedikleri şeyleri yaparlar. Kim bu cemaate yetişirse eliyle bunlara karşı cihad etsin, caminin kürsisindekine karşı cihad etsin, mihraptakine karşı cihad etsin, Minberdekine karşı cihad etsin, münafık sıfatıyla muttasif kimselere karşı cihad etsin, eliyle cihad edebilirse cihad etsin, edemezse diliyle cihad etsin, o da mü'mindir. Edemezse kalbiyle alakayı kessin, o da mü'mindir. لَيْتَ وَرَا اَذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ حَرْضَلِلٍ Bunun varasında ise her derdaneti kadar imandan onun nasibi yoktur buyuruyor Allah Resulü. Rivahu Müslim. iki muhtebber kitap Buhari Müslim. Bunu Müslim rivayet ediyor. Ümmetin alimi Abdullah İbn Mesud'dan. Doğrulardan sonra yalancıların kürsüleri alacağından bahsediyor. Yapmadıkları şeyleri söyleyenlerden bahsediyoruz. Gece dolmayanların gece demesinden bahsediyoruz. Ruhi hayatı ve kalbi hayatı olmayanlardan, tekke ve zariyenin meclisinden mahrum olanların dinden bahsetmesinden bahsediyorum. Ve sonra da bütün müminleri vazifeye çağırıyor. Bunları bu vazifeyi yapmadan alıkoyacaksınız. Nasıl? Bu vazifeyi siz yapacaksınız. Dilinizle anlatacaksınız, mümin olacaksınız. Elinizle anlatacaksınız, mümin olacaksınız. Bunları yapma imkan ve fırsatını bulamazsanız onlardan alakanızı keseceksiniz, yine mümin olacaksınız. Bunun ötesindeyse, onlarla hala münasebetiniz devam ediyorsa, imandan nasibiniz hardeldanesi kadar dahi değildir." diyor. Buyurun meselenin muhakemesini siz yapın. İş, yaptığımız şey, anlattığımız şey doğru ise evvela onu bizim yapmamız lazım. Doğru değilse lafazanlıkla ortalığı iptal etmenin manası nedir? Niçin gürültü ve tarraka çıkarıyoruz? Neden sokağa dökülüyoruz? Niçin bağırıp çağırıyor arzenden ve arzı didar ediyoruz? Gönül bizde ölüyse onu ihya etmek gerektir. Niçin biz evvela mümin olma yoluna girmiyoruz? Başkalarını davet ettiğimiz şeye herkesten evvel koşmuyoruz. Dünya işlerinde ya öyle mi yaparsınız siz? Bir yerde yağma ve talan var dedikleri zaman işaret edip geri mi durursunuz? Maraton gibi herkesten azal koşarsınız oraya. İstifade etmek ve derlemek için herkesten azal bulunmak istersiniz. Ama Allah'ın yağma ve talan, kullarına ülufesi karşısında neden aynı teharükü göstermiyorsunuz? Anlattığınız şeylere siz herkesten ziyade koşmuyorsunuz. Benim bu dertte sözüm daha ziyade camideki cemaatım oldum. Ben onlara diyorum, siz sigaraları atmadan, hayatınızdaki israfı terk etmeden, lüksünüze son vermeden, iffet abide haline gelmeden, Allah karşısında titriyen bir gönüle sahip olmadan, gecenizi gündüzden aydın kılmadan, İslam adına yapacağınız cihat Rasul Aleyhisselam'ın yüz karasıdır, onu utandıracaktır. Mera <Sesimler> tu bi leila towsiya bi qoumin, raite jamaatan tuqra tu shifa bi mukarza min nar. Fakul tu man antum. Kulu kula nanha an munkari ve naati ve naamur bi al khair wa naatihim. Miras adam bir cemaat erastadım. Gördüm ki onların dudakları makatlarla kesiliyor ateşten. Dedim siz kimsiniz? Dediler ki biz maruf emreder yapmazdık, münker-i nehyeder, onu da itikav ederdik, terbeder ve perişan cemaatini. Beni ve neslimi anlatıyor. Allah bu dudaklarımı muhafaza buyursun. Bunları münafık dudağı olmadan masumla kala eylesin. Sizinkileri de öyle yapsın. Enstitü yurdunu dolduranı da öyle yaptın. İmam Hatibi dolduranı da öyle yaptın. Bin ümidin yeşillendiği, bin ümidin rahçeler halinde içimizde ürpertilen meydana getirdiği günümüzde ayağımızın bağı ve gönlümüzün feri olan bu müesseselerde yetişen neslimizi Allah ihlasla kayın ve daim eylesin. Boş sergerdanlıklardan, maceralardan Sergüdeşli hayattan masul ve mahfuz eylesin. resul talim ve terbiyeti içinde kendilerine istikamet ihsan eylesin. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, İlim dediğim, teknik dediğim ve sonra denmesi gereken şeyin evvela yaşanması lazım gelir dediğim hususlardan sadece bir tanesine parmak bastım. İmkan el verir. Cenab-ı Hak yine cürmümle beraber bana konuşma imkânını bahşedersem, ilerde bu hususta gerekli olan diğer şartlara parmak basacak, ilmin lüzumu üzerinde duracak ve sonra hizmetin metodu üzerinde duracak. Bu mevzuda gerekli olan taktiğin, tekniğin ve stratejinin üzerinde duracak. alem İslam'ın içine düştüğü çukurdan hangi yollarda çıkması gerekir onun üzerinde duracak. İmkanların nispetinde parmak basacak, havanın müsaadesi nispetinde size intikal ettirmeye çalışacağım. Bu mevzu beni de çok cidden canı gönülden alakadar ettiği için 20-25 senelik hayatım namru bilmaruf ne ayanın münkerle geçmiş bir insan olarak, akıbetinden çok endişe eden bir insan olarak ben kendi hakkında, şahtım hakkında okuyorum. Ya yalladina amelu limafekurun <Sessizlik> ma la tafalun kabura maktan Allah ey iman edenler niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz sizin şu yapmadığınız şeyleri söyleme var ya Allah öyle nakazalandırıyor gazab-ı ilahinin öyle feranına vesile oluyor ki ansı görülmez onun Rabbim beni ve sizi muhafaza buyursun tomurcuklarımıza İslam'ın şuurunu ihsan eylesin. Üç asırdan beri değişik yollarla anlatılan ve İslami bir tekağün karşısında da yeni açık gözlerin kurbanı esiri ve zebunu olan ve onların anlayış istikametinde mücadele ve mücadele etmeyi düşünen, çeşitli mevzu topluluklara kitlenen halinde katılan gençliğimizin. Hz. Muhammed'in getirdiği ışık altında, doğru yollara sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Üç asırlık aldanmasına artık sona erdirsin. İllahi Teala'l-Fatiha. El Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahilllezî hedâna lihâzân, ve mâ kullâ linahtadiyel evlâ en hedâna allâh,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 Alzajarhu ve jel fenauhu, ve la yehzem jundhu, ve la yuxlef uadhu, ve la ilahu ilhu. Ve işlediğimiz siddana ve senedana ve mablanamhambeden abdhu ve resuluh. Alsabık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 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّب۪يُ الْحَاشِم۪يُ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! Allah'tan gelen, kelam ilahiyet ilahiye İslam dini, Allah tarafından muhafaza edileceği yine kendisi tarafından ifade ediliyor. Din Allah tarafından teminat altındadır. Ona kimse zarar iras edemeyecek, kimse dokunamayacak, kimse safveti asliyesini bozamayacak ve o kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın meşiyeti İrade-i bu istikamette devam ettiği müddetçe o devam edecektir. Ama ricalin himmeti üzerinden, fertlerin bu işe sahip çıkıp anlatması üzerinden, anlatıp yerleştirdikleri şeyleri korumaları üzerinde Allah dini muhafaza edecektir. İnanan insanlar dine bekçilik yapacaklardır onu Allah koruyacaktır. Bekçisiyle beraber dini Allah koruyacaktır. <gülüyor> Ama bir yerde o dine sahip çıkanlar, dindarlar ve ahli diyanet, kendi dinlerinin bekçisi ve naşiri olmazlarsa, kendileri o füzatten, yümün ve bereketten mahrum kalırlar. Bu Allah'ın dini muhafaza etmemesi manasına gelmez ki onlar müracaat etmediler, tealet etmediler, talepte bulunmadılar. Allah'ın irade-i külliyesinin taallukuna şart adi olan iradeleriyle işin içine girmediler. Allah da onları derbeder etti. Din müminlerin sahip çıkmasıyla Allah tarafından muhafaza edilecek. Ve din yine müminlerin neşretmesiyle Allah tarafından Afak âlemde şahbal açar hale gelecektir. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam sahip çıktı, Allah korudum. E sabir Resulullah dine sahip çıktı, Allah korudum. Daha sonra asırlarca dine sahip çıkıldı. Vallah Celle Celaluhu dini korudu, dindarı korudu, diyaneti korudu, din evlerini, mescidi, mabedi korudum ellerin gevşediği yerde de herkesi her şeyle beraber derbeder, perişan ettiği ve hırpanı hale getirdim. İçine düştüğümüz girdaptan halata gidici yollara Allah bizlere ira ve hidayet buyursun. Aziz Müslüman, işittiğim bir vakayla ile meseleyim, saadet aslına ait bir vakayla. Yusuku mevzuunda söz götürür bir vakayla mesela meseleyi istiyorum. Dinin neşredilmesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işi en birinci iş olarak benimsemiş, ele almış. Ahiret saadetini kazanmak için adeta herkese pasaport verir gibi pasaport veriyordum. Ve bu pasaportu herkesin eline ulaşması için ciddi tahrik gösteriyordum. Dünyadan ahirete geçmek buna bağlım. Sırattan geçmek buna bağlım. Mizanda takılıp kalmamak buna bağlım. Kabirde muhafaza olmamak buna bağlım. ebedi bir cevap elde edeceksiniz, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan aldığınız şeyle. İşte bu aşkı kendi topluluğunda uyardım. Yaptı, yaptırdı ve gönülleri bu mevzuda ahişkar kıldım. Her gönül bu meseleye teşne haline gelince, mesele kendi kendine yürür hale gelmiştim. Gün gelmişti ki onun asabım. sağda solda bu azim bu cesim vazife yapmak için vazife alıyor ve koşuyorlardım. Bildikleri on ayetle, on beş ayetle, yirmi ayetle afak-ı vazife yapıyor Hakk'ı anlatıyorlardı. Anlatıp ve perçinleşmesi gerektiği dönemde anlatıyorlardı. Kaç defa dinlediniz, Seyyidina Hz. Musab bin Umeyr'de Medine'ye gidiyordum. Ama ne çetin gidiş, ne çetin mücadelem, nasıl ölüm tehlikeleri karşısında bir vazife onu Seyyidina Hz. Musab'a sormak lazım putperestlik içinde bocalayıp duran bir cemaatem, o cemaatin bid'at sayacağı bir dinle gidiyor. Her gün birisi kılıcını yarıya kadar sıyırmış karşısına çıkıyor. Bir gün Sa'd ibn çıkıyor, ertesi gün Hüseydi ibn Hudeyr çıkıyor, bir başka gün, gün Sa'd ibn Ubade çıkıyor, çıkan çıkan her gün birisi elinde kılıç Musab ibn karşısına geliyor. Hüseydi ibn Hudeyr'in evinden, Sad ibn Muaz'ın evinden, Sad ibn Ubaden'in evinde hep değişik şanslar tarafından taarruza maruz kalıyor. Her gelene tatlılıkla şöyle diyor, sen yine istersen boynumu benim kılıçla kesebilirsin, fakat bir lahza otur beni dinle, sana bir şey okuyacağım, beğenmezsen istediğini yap ama beğenirsen rica ederim dalalet içinde ısrar etmem. Bu Hüseydi İbn-i şayet dinlediği zaman içinin yunup yıkandığını görüyorum Ve gönlünden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Vallahi diyor öyle birisi var ki ben gidip onu sana getirsem bütün kabileler arkasından gelir. Gidiyor Sa'd İbn-i Muaz ikna edip getiriyor. O da kılıcını yarıya kadar çıkarmış kınından. Yarıya kadar sıvamış ve öyle gelmiş. Ölüm tehlikeleri endişeleri karşısından bir lahsadır olmadan vazifesini yapıyor. Aynı tatlı, aynı samimi, aynı iç açıcı edasıyla. Kardeşim bir lahsa otur beni dinle diyor. Onu doğruca kabul ediyor Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ertesi gün, ertesi senem yetmiş tane sadece Akabe'ye götürdü cemaatiyle resul sallallahu aleyhi ve selleme bu emanet hediye armağanları takdim ederken, içi ferih ve tapurdum, saadetlerle dolup taşıyordu, büyük mutab kabına sığmaz hale gelmiştim. Resul-i Ekrem'e büyük armağan getirmiş, pek berat senedi vermiş, pasaport vermiş, ahiret yolunu ve cennet yolunu teshil etmiştim. Bu bir sahabe için ben birini anlatayım, siz binin de düşünün. Bir sahabi için neşir döneminde yapılması gereken şeydir. Bir de sonra bunu koruma dönemi vardı. Bedir'de Mus'ab kılıcı alacak Kur'an'ı ve sahibi Kur'an'ı koruyacaktır. Uhud'da da yine kılıcı alacak Kur'an ve sahibi Kur'an'ı koruyacaktır. Ve işte Uhud'daki vakası benim mukaddime de ettiğim şeyle malum. Mus'ab orada can siperane savaştı. Öyle savaştı ki savaşını melekler beğenmişlerdi. Kendisi parçalanıp yere düşünce bir melek o edada Resul-ü Ekrem'in önünde akşama kadar mus'aplık yaptı. <gülüyor> Akşam üzeri Resul-ü Ekrem Mus'ab diye seslenince o ben Mus'ab değilim dedi ya Resulallah. <gülüyor> Anlaşıldı ki Mus'ab çoktan gitmiş. Mus'ab'ı sonra buldular, yüzüstü bir yerde yatıyordu, İki kolu kesilmiş, Başıda kopar hale gelmiş, bir darbede boynundan yemiş, fakat yüzüstü yüzünü saklıyordum. Zayıf rivayet burada bize şunları anlatıyor. Mus'ab niçin yüzünü kaçırdığını ancak Resul Ekrem anlayabildi. Resul i Ekrem'in önünde bir kılıç darbesine karşı, ''Ve ma Muhammedun illâ Rasûl'' diyordu. Muhammed Allah'ın Resuludur. ölse vefat etse ne olacak Allah baki ezeli ve ebedidir. Kolu giderken bayrağı öbür koluna alıyordum. Öbür kolunu da indirdikleri zaman onu bacaklarıyla tutmaya çalışıyordum. Bir bu kaldı deyip boynunu uzattığı zaman bir darmede boynu yemiştim. Ve yaralı yere yıkılınca hala Resul-i Ekrem'i görebiliyordum. Yüzünü kaçırdı ve sakladı. Ve biraz sonra da vefat etti. Günün sonunda Resul-i Ekrem başında şunları anlatıyordu. Biliyor musunuz, misaf niçin yüzünü sakladım Bir şunun için yüzünü sakladı, kolunu, kanadını kaybetti, yaralı olarak düştü, o dakikaya kadar ahde gösterdim. gösterdi, korudu Peygamberim. şayet o dakikadan sonra birisi kılıçla Peygamberin üzerine gelirse, benim kalbim çatlar, çünkü bir şey yapamayacağım, kolum yok, kanadım yok ki koşayım, başım yok ki inden mi <gülüyor> Ben ona nasıl dayanırım diye yüzünü saklıyordu. Bir ikincisi de, ben Rasulü Ekrem böyle arkada yaralanır mecruh bırakıp, Allah'ın huzuruna bu vaziyette gidersem, Allah bana nedir diye Rasulü Ekrem, Allah'a karşı musab yüzünü saklıyordu. ve Ekrem bunu söylerken, hakikat karşısında fedai ve hasbim, alabildiğine fedakar bir ruhun düşüncelerine tercüman oluyordum. Hakkın neşhedilmesi ayrı davadır, muhafaza edilmesi de ayrı bir davadır. Büyük hakikati on asır omuzuna alan bir cemaat belli bir kerteye kadar muhafaza ettim. Kerteden sonra yer yer surlarında yıkılmalar oldum. Bu meselenin ciddiyet, valzemesini bilen kimseler dahiler ve dilgir oldular. İlk defa kutsi i Şerif sükut ettiği zaman senelerce Selahaddin sene Eyyubi dudağına tebessüm gelmedi ve gülmedi. Hatip hutbede ona gülmenin faziletini anlatmak için, gülme sevaptır, tebessüm faziletlidir diyordum. Ve indikten sonra yanından geçerken hocanın kolundan tuttu. Hocam herhalde bana nasihat ettin, Allah aşkına söyler, Resul-i Ekrem'in miraca çıktığı mescid, Cevurların elinde olduğu müddetçe Aa! nasıl gülmüyordu? O gülmüyordu. Ama yer yer alem her şeyini kaybetti. Mescidi Aksa gitti. <gülüyor> Müminlerin üç mescidinden biri gitti. Evvelki günler koruyamadılar, ikincisine saldır oldu. <gülüyor> ben çok utandım. Başımı sakladım. Secde yüzümü yere koyunca dedim. Ya Rabbi bana sorsan desen ki evinizi barkınızı korudunuz hanımınızı çocuğunuzu korudunuz benim evim... Ya Rabbi bana sorsan desen ki korudunuz hanımınızı çocuğunuzu korudunuz benim evimi niye korumadınız derse ben ne diye diye kendisine katem ederim düşündüm İki mülküm oldum, maçımı yere koydum, adeta kalkamaz hale geldim. Yeriminca asrın ömürlerine yüz karası. Yer yürümün mümin sesini duyurmalıyım. Haykırmalı ve kükremeli. yer Allah'ım el. Kahretsin, hükmül <gülüyor> <gülüyor> hadisedir, yerde Allah'a bilir, haruza uğraması hadisesi büyük hadisedir. Bu hadise karşısında sükürt eden, bu hadise karşısında ürpermeyen bir vicdanın Allah'la münasebet olduğu iddia edilemez. <gülüyor> On beş sene evvel bu ıslabımı ifade etmiştim. Kabe taarruza maruz kaldığı zaman şaşmayacağım. Cemaat-ı Samit İnfari bana bu dersi veriyor. Diline sahip çıkma işi bana bunu anlatıyor. Cemaat Musav istiyor Musav. Günahlar karşısında yüzünü kaçıran Musav. Konu kanadı varken rürperen, titreyen. Çırpınan çırpınırsıra Musav istiyor. Yerin göbeği sağlığı zamanı kaldır. Resul-i Ekran'ın maskeleri. Sıber köyünü tahrip ettiler. Kabe kullarıyı ziyaret eden kirlere dolandılar. Ağzım kesinize, mezar taşları gibi damit-i hali içinde duran ödülere duyun. Mezar taşlarına duyun, başınızla büyük büyük vafa sonlara duyun, bütün cihan'a duyun, ülkenizle duyun, Allah'ın evine sahipsizliğinizi duyun. Allah dinini koruyacaktır, himmetin ricali üzerinde koruyacaktır. Sizin cesaret ve tehalif ihsan etmeniz, tehlikeleri etmeniz üzerinde koruyacaktır. Kur'an'a sahip çıkmanız üzerinde koruyacaktır. Resulullah uğrunda hizsan etmeniz uğrunda koruyacaktır. Ben sizin samimiyetinize itimat ederek Rabbime söz veriyorum. Ablet fedaileri olarak, sevginin müessisleri olarak, insanlığın kurucuları olarak... ...biz bize düşen vazifeyi inşallah yapacağız. Allah'a söz veriyoruz, Allah'ın sahidi yapacağız, Allah'ın sahidi yapacağız... ...Allah'ın cesaret yapacağız, Allah'ın kuvvet yapacağız, Allah'ın ahdeman ver yapacağız... Allah bize dirlik ve düzen ver yapacağız. Olacak ve yapacağız. Yapamadığımız dünyada ölmeyi temin ediyoruz. Allahu taala takattes hazretleri bize kuvvet ve cesaret versin. Bize dirayet ve fer versin. Ahdama anda bize dirlik ve düzen versin. Bütün korunması gereken şeyleri koruma mevzundan bize cesaret ve kudret iftanesini ala ilnahtan el kalanu ablanızan kalamu Allah il melkil aziz il allam kama ve taala fil kalam ve iza kuran kuranu fesdamu lahban situl alakum tuhhamun auzu Allah min al shaitan arajim وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَا اهْدِيَنَّهُمْ زُبُولَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمْعَ الْمُحْسِن۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلِجَم۪يل مُؤْمِن۪ينَ Elhamdulillah, hamdankanimine, kemâ'ma. Aşhedun la ilaha illallah ve aşhedunne Muhammedan abdül ve Rasuluhun Nabiul Muteber, tadıma Nabihi ve tekrime Fakamet Şarifiyi. Fazılallah azza ve Jel min qayil muhteram u akhirah. İlla Allah malaiket ve yuzurluğna Nabi. Ya Utanıyorum ya Resulallah, köyünü koruyamadık. Allahümme sayı alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin. Kama salleti alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim, al İbrahim, al İbrahim, al İbrahim, al İbrahim fil alemin. Rabbena inne kâmidun mecid ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin. Kama barik alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil alemin. Vard ala ummanis siddika bi bakin var baru bamer va uzman vaalin radiallahu anhu vaanis sitta ilbakiyetin asereti mubeşer vaanis sahabeti ve tabiin alfiyorum ve alarar va sira ma din muslimin Allah'ım selimna ve selim dinen, haber et şu vakti nazı imanına ve la tutsal yarin zalime. Mal la yokta ve la yirhamna ve cukna teyri dunyaya la asre inka alakub bişin bedir rabbena atna. İbadallah Allah'ın kulları. Gönülleri Allah'a bağlı. Allah'ın eman dinlemeye teşne. Ondan gelen her şeyi harbiye yerine getirmeye amade Allah'ın kulları. İttakullah <gülüyor> halati Büyük Allah'tan azameti kadar korkun ona karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin. Allah'a her hususta itaat edin. İnna <gülüyor> Allah heyamuru biladni walihzani wa itaidil kurban. Makka Allah adalet diyor. Kur'an'da tarif edilen doğruyu yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor ve yine en geniş manasıyla ihsanla, kendisini görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz O'nu görmeseniz dahi O sizi görüyor, her halinize nicahban bulunuyor, kalbinizin heyecanlarını duyuyor, sadakatınıza şahit bulunuyor ya. Yani ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin, dünya ahirette eminatınızın, ahiret senet ve beraatınızın ufkunuzda açması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyorum. وَيَنَعَىٰنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْهِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın, tahilik ve bağlinin, Allah oyunu basmanın, Allah'ın ibadına saldırmanın, Kur'an'a tecavüz etmenin, mescit kapamanın, medreseyi seddetmenin, zaviyeyi tıkamanın, Allah diyenlerin ağzını kapamanın her çeşidinden nehyediyor. Münkeratın her çeşidinden, Rasulullah'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor Daha ta düşünesiniz, taşınasınız. Kendinize gelersiniz. Bir sürü yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Âmına amân içinde yaşayıp cennete dahil olasınız. Akimin salat. İnne's salate tenhal'fahsai vel munkar. Vallahu ekber. Vallahi ya ne ma tesmaun Talaq Allah